Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'dan. Kitab-u Zekâ. E, fıkıh kitaplarımızda bazen ikinci, bazen üçüncü mevzu başlık olur. Burada ikinci olarak aldı. Neden ikinci olarak aldı? Çünkü Cenab-ı Hak bize ibadeti emrederken namazdan hemen sonra zekatı getiriyor namaza bitişik olarak ya da atfederek zekatı getirdiğinden dolayı namaz bölümünden hemen sonra zekatı buraya koymuş oldu. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh fıkıhtaki bütün babları tayin ederken o sistemi dikkat etmişti. O sistemi esas alarak bunu yapmıştı. Neydi o sistem? İnsan dünyaya kulluk için gönderildi. Kulluğun da en büyük rüknü namazdı. Esası namazdı. رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُودُهُ السَّلَاتُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyin başı İslam, onun direği, merkez direği ise namazdır, zirvesi ise cihattır buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz, fakat namazın şartı taharet olduğundan taharetle başlamıştık. Peki şimdi burada zekat var çünkü Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde elif lam mim zalikal kitabu la raybe fi hudal lilmuttaqin allazina yu'minun gayba imanı anlatıyor sonra namaz kılmak ve ardından da infaktan bahsediyor bize yine ve aqumus salate ve yani pek çok yerde hep namaz Zekatla beraber emrediliyor çünkü ancak namaz kılanlar, ancak Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığıyla teslim olanlar mallarından Allah yolunda verebilirler. O akideye sahip olanlar muvaffak olurlar, buna nail olurlar. İşte bir anlamda da onu hatırlatma adına e, fukahamız Kur'an-ı Hakim'e iktidar ediyorlar. Namazdan hemen sonra orucu değil de zekatı getiriyorlar. Esasında baktığınız zaman şu tertipten giderseniz namazdan sonra oruç gelmesi gerekirdi. Nedir o tertip? İbadetler üçe ayrılır. Bir, sadece bedenle yapılan ibadetler namazla hangisi? Namazla oruç gibi. Namazla oruç bedeni bir ibadettir. Sadece bedenle yapıyorsunuz. Peki ikinci grupta yer alanlar, onlar mali ibadet. Zekat gibi sadece mali olan ibadet. Üçüncü sınıfta yer alan ise haç gibi hem bedenle hem de malla yaptığınız bir ibadet. Yani burada namaz bedenle, oruçla bedenle, sadece bedenle olan bir ibadet. Dolayısıyla namazdan sonra orucun gelmesi gerekirdi. Fakat öyle yapmadı. Kur'an-ı Hakim'e iktidar ederek, ondaki sırayı esas alarak burada zekatı getirdi veya şuna bakmış olabilir. Önce hicretin ikinci yılında zekat farz kılınıyor. Sonra Cenab-ı Hak orucu yine ikinci yılda emrediyor, farz kılınıyor. يَا يُهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَلَّذ۪ينَ مِنْ Yani bunu da dikkate almış olabilir ama mutlaka belli şeyleri mülahaza ederek bu tertibi ulemamız, fukahımız yaptılar. Yani bu gerekçeleri e, mülahaza etmek gerekir bu eserleri okurken. Peki, sosyalizmada, komonizmada temel iddia nedir? E, malda, mülkte eşit hale getirmek. O kadar eşitlik ki kadınla bile her şeyde eşitlik var diyorlar. İşte A kadının da B erkeği, e, onun kocası ne kadar hak sahibiyiz. O da o kadar hak sahibi her şeyi Ortak bir mal haline, milletin arzına sunulan bir mal haline getiriyorlar. Ahlaksızlığı zirveye taşıyorlar. Ahlaksızlığı yani dibe vuruyor, dibe. E, ne kadar gidebiliyorsa o kadar gidiyor. İşte sonra enkazın altında sosyalizma, komünizma kalıyor. Bu adamlar malda eşitlik dediler. Ne yaptılar? Fakirlikte bir eşitlik dediler aslında. Indirdiler. Kendileri o İdolokya'nın sahipleri onlar saraylarda yaşadı. Eşitlik adına sokakta yürüyenler aç karnına o acıyı ızdırabı çektiler. Belki Karl Marx da o acıyı ızdırabı çekti. Ölürken yanında bir çürük elma varmış. Hanımı da başında demiş ki yani kapitali yazacak yerde biraz geride bıraktığım bu kadına kapital bıraksaydın, para bıraksaydın. Onla bir sefalet var. Yahudi böyledir. Bir tarafta kapitalizmayı çıkarır. Fabrikalar var. Sanayi devrimi o süreci düşünün. Fabrikaların çevrelerinde insanlar var. Aç karnını orada çalışıyorlar. E, paralarını alamıyor ama bir tarafta kapitalle sahip olan ezen bir sınıf var. Ezilen sınıf, ezen sınıf ve buna tepki olarak sosyalizmayı çıkarıyor. Komünizmayı ve iki grup savaşsın ki kapitalizma ya sahip çıkanlar, komünizmaya sahip çıkanlar olsun, kendi de dünyayı Yahudi daha kolay idare etsin. Peki, orada sosyalizmada e, cebre dayalı, baskıya dayalı, devletin gücüne dayalı bir mal taksimi var. Zoraki bir mal taksimi var. Mal kutsal diyor. Buna insan sahip olamaz, devlet sahip olabilir. Sen kimsin diyor mala sahibi olacaksın. E, kapitalizm de diyor ki mal e, senindir. istediğin kadar al, istediğin kadar kullan. İnsan mutlak e, malında, mülkünde tasarruf hakkına sahiptir. Peki şeriat ne diyor? Sen Allah'ın mülkündesin. Allah'ın mülkünde, Allah adına tasarrufta bulunuyorsun. Halifetullahi fil arzi. Sen yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin halifesisin. Dolayısıyla bir fabrikada genel müdür, patronun talimatı olmadan Mal sevkiyatında bulunamaz, harcama yapamaz, gir diye, çık diye imza atamaz. Ancak onun talimatlarıyla bunu yapabilir. Allah Azze ve Celle seni yeryüzünde mutlak mülk sahibi ol diye göndermedi. Sen burada halifesin, mal zaten meyilden geliyor. Bugün bu eldedir, yarın başka bir eldedir. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ Yani günleri böyle insanlar arasında çeviririz. Bugün orada zenginlik, yarın burada zenginlik var. Hamalın oğlu kıyamete kadar hamal olmaz. Zenginin oğlu da sonsuza kadar o köşlerin, sarayların, hanların, hanumanların içinde olmaz kardeşim. Çeviririz bizi hayatı böyle. Bütün bunları da imtihan hikmetine bağlı olarak yaparız. Peki şimdi İslam ne yapıyor? İslam diyor ki bu mülk Allah'ın, Allah'ın mülkünde ''Önce iman edin, imandan sonra gönül rahatlığıyla, ibadet şuuruyla bu malı taksim edin.'' diyor. Allah yolunda taksim edin. Ama komünizma diyor ki, ''Vereceksin bu malı, zengin sen, sistem oraya geldi mi el koyuyor senin malına.'' Ha, ''Sen diyor bu mala böyle sahip olamazsın.'' Peki İslam, mülkiyetin önündeki engelleri kaldırıyor. Abdurrahman bin Alf gibi, ''Ne kadar gidersen git.'' Ama ona kayıtlar koyuyor. Diyor ki şu kadar en azından Allah yolunda vereceksin. Nisab. Nasbun nisabi bir ila yi yucuzu. Şimdi ona müdahale ediyorlar. Diyorlar ki efendim şurada şu kadar, burada bu kadar. Yani güvendiğiniz hocalar bile bunu yapabiliyorlar. Efendim diyorlar Allah Resulü Aleyhisselam zamanında şu şuna eşit değildi. Dolayısıyla biz bunları bugün eşitleyelim. Ya Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nisabı insana bırakmadı. Neden? Adam cimri olur, trilyonlar olur. İşte Türkiye'de biliyorsunuz adamları ne kadar veriyor? Belki işte binde bir veriyor. Binde bir. O da belki devletin baskısıyla vesaire onun için veriyor. İhale almak için veriyor. Yani eğer insana bırakmış olsaydı nisapları ne kadar mala zekat düşer, insan kendi iradesine kalsaydı... Cimri olanlar belki 10 minle birini vereceklerdi. Ee, peki çok cömert olanlar ne yapacaktı? Onlar da bir anda malları elinden çıkaracaklardı. Onun için Şer-i Mübin e, orada bir e, esas koyuyor. Diyor ki nisap şu kadar olacak. E, bunun fazlasını verirsen ne ala Allah yolunda ne kadar verirsen ahirette onu karşıda bulacaksın. Peki... Efendim şimdi o zaman İslam'a göre mal nazariyesini şu çerçevede anlatalım. Diyelim ki bir Halik var, bir de mahluk var. Bir Rab var, bir de merbuk var. Yani Allah var, yaratan var, yaratılan var. Rab var, terbiye eden var, terbiye edilen var. Şimdi o terbiye eden Allah Azze ve Celle mal benim diyor. Açın Nur suresini Nur Suresi 354'ün sayfa Nur Suresi 33. ayet-i kerime Şimdi orada ayet-i kerimenin ortasında buyuruyor ki وَاَتُوهُمْ مِنْ مَا لِلّٰهِ الَّذ۪ Onlara verin مِنْ مَا لِلّٰهِ الَّذ۪ Allah'ın malından Size verdiği Allah'ın malından Peki burada Nur Suresinde وَآتُوهُم مِمَّا لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَتَاكُمْ Mal kimin? Allah'ın değil mi? Mal Allah'ın. Peki şimdi burada malı kendine izafe ediyor. Mal diyor benimdir. Peki şimdi Bakara suresinin 188. ayetine gelin. Orada da وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Bakara 188. ayet-i kerime. Orada da ne buyuruyor? وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ bil بِالْبَاطِيلِ Yani batıl yolla haksız olarak birbirinizin mallarını yemeyin. Peki yani burada bir tenakuz yok mu? Bir tarafta diyor ki وَاَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ Allah'ın malı diyor ama burada ne diyor? وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ Sizin mallarınız. Yani o zaman malın hakkı Allah'a mı ait yoksa insana mı ait? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Bakara suresi 188. ayet-i kerime buldunuz değil mi? Peki şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman daha çok malı Cenab-ı Hak insana izaf ediyor. Neden? Ya, Kulum diyor bak ben sana aslında bu mal her şey benim. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ vahidil الْقَهَارِ kıyamete doğru her şey yok olacak. O zaman Cenab-ı Hak soracak. Ey bu arsaların, evlerin sahipleri. Hadi bakalım. Burada zekat vermiyordunuz, sadaka vermiyordunuz. Kimin şimdi bu? Mülk kimin? Kimse cevap veremeyecek. Yine cevap ondan gelecek. Lillahil vahidil kahhar. Her şeye gücü yeten, kahhar olan, bir olan Allah azze ve cellemin. Mülk onun da bizi taltif ediyor. Adam yerine koyuyor. Bak diyor. E, mal benim olmasına rağmen sana verdim diyor. "Ve mimma razaqnahum yunfikun" Elif Lam Bakara Suresi'nin ilk sayfasında ne buyuruyor? "Ve mimma razaqnahum yunfikun." Önce kendi verdiğini anlatıyor sana. Bizim rızık olarak verdiklerimizden onlar infak ediyorlar. "Ve mimma razaqnahum." O halde mülkün sahibi o. Bize de emrediyor, ver diyor, malı da sana isnat ediyor. Diyor ki, iraden dahilinde serbestsin, ister verirsin, ister alırsın, sayar sayarsın onları. Sonra ahirette de başına bela olur, o mallar buyuruyor. Peki yine Bakara suresinin 267. ayet-i kerimesi, يَا اَيُّهَا enfiku. اٰمَنُوا min tayyibati ma kesebtum Şimdi orada da yine sizin kazandıklarınız buyuruyor. Ya ayyuhallazina aminu anfiqu min tayyibati ma kesebtum umma akhrajna lekum min al-ardi. Efendim şimdi bütün buralarda hep bize izafe var. Bizim kazanmamız var onlardan bahsediyor. Sonra ise Tevbe suresinin Kaşinci ayet kelimesi İnna Allaha eşterâ minel müminîn enfüsehüm ve emvâlehüm bi enne lehum cenne. 111. ayet kelimesi 204. sayfa. Peki mal önce onundu. tuhum min lillâhi llezî âtâkum. Önce verin dedi bize ama kimin malı Allah'ın malı. Sonra o malı bize izafe etti. Ve lâ te'kû emvâlekum Sonra da bize dedi ki sizler emin insanlarsınız, sizler Müslümansınız, Allah Teala'ya teslim oldunuz. Dolayısıyla Müslümana birisi malını emanet olarak verse o emaneti ihanet edebilir mi? Edemez. Peki Allah Teala o malı size verdi, sonra da size onu izafe etti, sonra da emretti bu maldan benim yolumda fukaraya, yetime, dul'a vereceksin dedi. Müslüman Rabbine ihanet eder mi? Etmez. Sonra da buyuruyor ki: "İnna Allah hasara minel mu'minin enfusuhum ve cenne." Başlamal kimin? Allah Teala'nın. Sonra kimi etti? izafe etti insana. Peki sonra ne yaptı? Insandan onu geri aldı. Neyle geri aldı? İmanla geri aldı bianne lehumul cenne cennet karşılığında geri aldı innallaha estera allah satın aldı minel mu'minine müslümanlardan neyi enfusuhum canlarını o mallarını ne karşılığında bienne lehumul cenne cennet karşılığında zaten mal senin diye ya rabbi bize verdin o malı Yeryüzünü kullanın dedin sonra da ''İman akdiyle bütün bunları da bizden geri aldın. Biz de emin insansak, güvenilir kullarınsak, o zaman yeryüzünde sana bizden isyan olur mu? Emrettiysen, en azından şu kadarını benim yolumda vereceksin dediysen, o zaman Müslüman gönül rızasıyla emrin başım gözüm üzerine ya Rabbi der. Lebbeyk der, malı verir. Ama komünizmada devlet zorla alır. Çünkü orada iman yok.'' Zorla alır, 70 yılda hakile yaksan olur. Ama Allah'ın dininde iman var, teslimiyet var. Hükümler o teslimiyet üzerine gelir. İşte bir adam zekat vermiyorsa orada bir imani problem var. Efendim sonra e, emin insanlar olunca artık veriyor. E, Bakara suresinin 219. ayetini açın. وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ kulil الْعَفَّ buyuruyor Cenab-ı Hak. وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفَّ Sana soruyorlar. وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ Neyi infak edecekler? Kulil الْعَفَّ Af ne demek? Ailenin ihtiyacından. Dükkanı işletiyorsun. O sermayeden artak da. Ne artıyorsa vereceksin Allah yolunda Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi Arta kalanı böyle sayıp yığmayacaksın Ne artıyorsa Allah Teala'nın yolunda vereceksin Tabi yani dükkanının satıp vermeyeceksin O dükkanda işletecek o sermayeyi koruyorsun Muhafaza ediyorsun Artırabildiklerini Cenab-ı Hakk'ın yolunda veriyorsun Peki insan buna rağmen verirken zorlanır Allah Teala ne buyuruyor? Sebe suresinde "Oma enfak'tum min şey'in fehuve yuhlifu. Ve enfak'tum min şey'in fehuve yuhlifu." Buldunuz. "Oma enfak'tum min şey'in fehuve yuhlifu." Efendim ayet-i kerime 39. ayet-i kerime 432. saife. Şimdi "Ve ma enfak'tum min şey'in ne infakteyse" fehu ve kim Allahu fehu ve onun yerine veriyor sayfa 432 39. ayet-i kerime. Ema enfaktu min şey'in yani ne infak ettiyseniz Allah yolunda fehuvallahu ihlifu onun yerine yerinese verecek. Peki neden böyle söylüyor? Ya her şeyi aldın ya Rabbi. Biz emin insanlarız. Cennet karşılığında malı verdik ama insan Rabbine karşı nankörlüğü olur, mala karşı olan sevgisi bitmez, tuğlu emeli bitmez, bir de mal sevgisi bitmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan yaşlandıkça iki şey onda hep genç kalır. Biri nedir? Uzun tuğlu ömürdür, ötekisi ise hubbul maldir yani. Malı sevme arzu e, iştiyakıdır. Peki bu ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak ya sana vereceğim diyor. Korkma ne verdiysen hem ne kadar senden satın alsam da malın sahibi ben olsam da ne verdiysen Allah yoluna onun yerine vereceğim. Vereceğim. En çok veren sahibi kim? Abdurrahman bin Av Kaç köle azat ediyor? Otuz bin köle azat ediyor. 30 bin köle. Peki sahabi nasıl dua ediyor fakir? Ellerini kaldırıyor. Ne diyor? Abdurrahman'a ver ya Rabbi diyor. Ya neden ona dua ediyorsun? Biliyorum ki Allah ona verince o da bize verecek. Yani öyle bir Müslüman oluyorsunuz. Peki efendim dedik ki şimdi bu zekat mühim. Ellezine yu'minun bil ve yuqimun as-salate yunfikun. Yani Bakara'nın başında imana mukarin olarak bu ikisini getiriyor namaz diyor sonra zekat diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahireti irtihal edince bir grup çıkıyor irtidat hareketleri var biliyorsun dinden dönenler onlar farklı kısımda üç temel başlık altında irtidad hareketlerini toplayabiliriz ama o bahsi diğer peki şimdi o zaman bir grup çıkıyor diyor ki biz namaz kılarız ama zekat vermeyiz Efendim Tevbe suresinde bu sizin şarttaki e, de o ayet kelimeyi almış. Tevbe suresinin 103. ayet kelimesi. Burada e, muhatap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhatap Allah Resulü fakat onun şahsında bütün ümmeti İslam'a Cenab-ı Hakk'ın talimatı. Hud min emvalihim sadakaten tutahiruhum ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim inna salateke sekenullahum. Peki burada hud min onların mallarından al. Kim? Yani fail kimdir? Zamiru failuhu zamirun musteturun fihi takdiru ente. yani sen ya efendimize hitap. Hud min sadakaten onların mallarından sadaka al. Tutahiruhum okursak sadakanın sıfatı olur. Yani temizleyen bir sadaka. Zekat temizler. Bir anlamı da o. Zekatın esasında iki anlamı var. Bir zekat e, e, ne demek? Nema mesela zekel malu burada almış. Zekel malu dediğiniz zaman mal arttı, mal çoğaldı demek veya zekat diğer anlamı ise temizlemek demek. Temizliyor. Neyi temizliyor? Efendim e, zekat tutahiru muaddiha ani zunub tutahru مُؤَدِّيَهَا عَنِ ذُنُوبِ Eda eden'i günahlarından temizliyor. Günahtan temizliyor. Nasıl tevbe temizliyorsa, da adam veriyorsa, malı temizliyor, adamı temizliyor. Peki, burada şimdi sıfat olarak alırsak, e, neyin? Sadakanın tutahir cümle nekeredir. E, sadakada nekeredir. Dolayısıyla cümle, sadakaya sıfat olabilir, uygunluk var temizleyen onları temizleyen sadaka al temizleyen o sadakayı al huz min emuvalihim mallarından sadakaten tutahiruhum onları temizleyen sadakayı al peki başka nasıl yapabiliriz huzdan hal olur <gülüyor> huz al min emuvalihim onların mallarından sadakaten ne olduğun halde tutahiruhum onları temizleyen bir devlet başkanı, bir mürebbî, bir mürşid olarak al. Veya ne olur? Tutahhirhum okursak ne olur? Tutahhirhum o zaman fiil emrin cevabı olur. Fiil-i muzari, fiil emrin cevabına geldiği zaman meczum olur değil mi? Kul teâlev etlu diyor. Kul etlu. Peki o zaman anlam şöyle olur. Kud min emvâlihim sadakaten. Onların mallarından sadaka al ki onları temizleyesin. Yani bütün manalar temizlemeye gidiyor ama artma manası da var. Peki bu kabile, mürted, bu topluluk diyorlar ki Efendim burada emir Allah Resulü nedir? Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatu vesselam ahirete irtial ettiğinden dolayı biz diyorlar zekat vermeyiz, bu emri yerine getirmeyiz. Bizden düştü diyorlar çünkü zekatları Peygamber alırdı. ''İnne salate kesekönül diyor sonunda. Oradaki salat ne dua? Senin duan onlar için sekînettir. Ama Peygamber yok ki bize dua etsin. Dolayısıyla Ebu Bekire bundan sonraki devlet başkanlarına zekat vermiyoruz diyorlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz o toplulukla savaşıyor. Bu neyi gösteriyor? Zekatın şeriattaki yerini gösteriyor. Eğer bunu inkar ediyorsa zaten adam kafir oluyor, inkar ediyorsa. Yani o kadar temel bir rükün ki ama o rüknü ancak iman edenler ayakta tutabilirler. Onun için imana mukarin olarak Bakara'nın başında, Bakara suresinin başında ne buyuruyor? İman diyor, sonra buyuruyor namaz ve zekatı getiriyor. Yani imanı olmaya, namazı kamilen kılmaya, eda etmeyenin Hayatında zekat olmaz buyuruyor Cenab-ı Hak. Veremez, çıkaramaz o malı. Öyle adam var ki, yani tudamıyorsa adam dur demesen öyle Müslümanlar vardır. Malının tamamını Allah yolunda verebilecek. Hz. Ebu Bekir, Efendimiz gibi o meşhepte olanlar da vardır yani Allah Teala'nın. Her asırda Ebu Cehiller varsa, İslam'ın Ebu Bekirler de vardır. Ama Ebu Bekiller böyle, Plaket almak için bu işleri yapmadığından ekranlar o yüzleri tanımazlar. Tanımaması da lazım. Tanırsa zaten Ebu Bekir meşrebine, Ebubekir Bekir yüreğine Ebubekirce bir mühür uğramaz kardeşim. Peki Hz. Ömer Efendimiz bile o celaletine rağmen müdahale ediyor. Olmaz diyor, savaşmayalım. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuyor mu? Buyurmuyor mu? O mirtu... اَنْ اُقَاتِ الَنَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ فَاِذَا Eğer kelime Tevhid'i o zaman onlar emniyettedir. Nasıl bunların üzerine gidelim? Bu adamlar La İlahe illallah. Muhammed Resulullah diyorlar. Peki Ebu Efendimiz ne buyuruyor? لَوْ مَنَعُونِ اِقَالًا مِمَّا كَانُوا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ عَلَى دَٰلِكَ Eğer bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zekat olarak verdikleri devenin bağını vermesele, o kadar basit bir şeyi reddeseler onun için bile bunlarla savaşırım. Allah'ın dinini, şeriatını korumak için. Levme, bu bir imani ölçüdür kardeşim. Yani tabi ki Ebu Bekir, devenin bağı için savaşmıyor. Ama mesele ne? Burada eğer İslam'ı bölmekse parçalamaksa, yani ben efendim şunu yaparım ama bu asırda bu olmaz. Bu hükmü bu dönemde uygulayamayız diye bir grup çıkarsa, bir taife çıkarsa, tarihselcilik diye bir eşkıya taifesi çıkar. Kur'an-ı Hakim'in ayeti kerimelerini oryantalist mantığıyla reddeder. Hayatın, iktisadın, içtimaiyatın, siyasetin dışına içeriden bir hileyle bir manipülasyonla çıkarırsa o zaman orada bak Ebu Bekir nasıl durmuş işte. Neden sıddık olmuş. O sıddıkiyet mührünü almak için senin duruşunda bu olacak. Ne buyuruyor? Bak bu Ebu Bekir Efendimizin bu sözünü her yerde hatırlamak lazım. Her Müslüman bunu ezberlemeli. لَوْ menauni اِقَالًا ikal ikal ''O bağdan beni menetselen.'' لَوْ مَنَعُونِ عِقَالًا مِمَّا كَانُوا Yani eda ettikleri, verdikleri o bağı benden saklasalar, vermeseler bana. يُؤَدُّونَهُ اِلَى رَسُولِ Allah Resulüne verdikleri o bağı bana vermeseler, ne yaparım? لَا <gülüyor> قَاتَلْتُوا la kataltu alay la kataltuhum ala zalik la kataltuhum ala yani onun için bunu almak için onlarla savaşırım neden çünkü bu adamlar onu vermeyerek İslam'ın rükünlerinden bir tanesini inkar ediyorlar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın rükünlerini ifade buyururken bu neyel islamu ala şehadetel la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah ve ikame's salah ve ita'uz zeka buyurmuştu. Namazdan sonra kelime-i namaz ve sonrasında zekatı getirmişti. O halde bu adamlar temel esaslardan bir rükünü inkar ediyor. Temel olmazsa İslam olur mu? Yok edecekler. savaşırım diyor. Hani Usame'yi komutanlıktan al demişlerdi ona. Ömer bu orduda asker, Usame Kölen'in oğlu komutan yapma dediler Bekir'e, Olmaz. Ne dedi? La ahullu ugdatan aqadah Rasulullah. Değil Peygamber Aleyhisselam'ın atadığı komutanı görevden almak. Onun attığı bir düğümü bile çözmem ben. İman bu işte. Yahu o adam hadisle zorlanıyor. Resulullah Efendimiz konuşuyor zorlanıyor. Resulullah bu ya bak Ebubekir'e bak. Yani la ahullu halle yahullu çözme, halle yahillu helal olma. Halle yahullu çözmek. La ahullu ukdeten düğüm akada ha Resulullah. Resulullah'ın akdettiği attığı düğümü bile çözmem ben. Ya böyle bir imam varsa ya bu Ebubekir Efendimiz neyi gösteriyor? Nasıl duracaksın? Eğer sünnete karşı Biri seni muhalefete çağırıyorsa Çağırıyorsa Ebubekir Bekir gibi durursan imanının korusun Yoksa Savrulur gidersin kardeşim O halde zekat Müslümanların malında Fukaranın hakkıdır Değil mi? Müslümanın malında Fukaranın hakkıdır Yani böyle yani gel buraya al azarlar gibi veremezsin. Neden veremezsin? Çünkü o adamın senin malında hakkı mal kimindi? Allah Teala'nındı. وَف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِرِ mahrum. O sâilin mahrum olanın senin malında hakkı var. وَف۪ي emvalihim اَمْوَالِهِمْ, اَمْوَالِهِمْ اَمْوَالِ الْاَغْنِيَٰى Pakistan böyle diyor. Ey fakir diyor. Böyle fakirim diye başını öne eğme. Bu zenginler var ya, bu hainler tabii ki Ebu Bekir gibi olanlara Müslüman dua edecek. Hangisi hain? Malı sahip da vermeyenler, fukaraya zekat vermeyenler, sakat, sadaka vermeyenler bunların malında senin hakkın var diyor. Hakkın, hakkını alacaksın oradan. Tabii çalışacaksın ama ona rağmen evini geçindirmede zorlanıyorsan, e, alacaksın yoksa hadi çalışmayayım yatayım burada ver bana ey zengin Müslüman böyle demez değil mi haram zaten evde bir günlük yiyeceği varsa dilencilik yapması haram Müslümanın e, dünya zenginlerine karşı duruşunu bize Kur'an'a hakim hangi ayet üzerinden anlatıyor? Lill Fakara illadi nehüsiru fi sebilillah la yistadiyouna darban fil al-ard يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف تعرّفهم بسمائهم sahabe ikram efendilerimiz ashabu suffe ilim talebeleri açlıktan yürüyemiyorlar böyle yıkılacak gibi onları da yani böyle ne zannediyorlar ya yani iffetten böyle yürüyorlar zannediyorlar vakardan yürüyorlar halbuki açlıktan yürüyemiyorlar ama kimseye Ellerini de açıp şey ellillah şey demiyorlar. Böyle bir izzet var. Bu ilim halkasının, ilim meclasının başında. Eğer şimdi birisi gidip bir yerde Kur'an-ı Kerim okuyor, zarf alıyorsa. Zarf almak için Kur'an-ı Kerim okuyorsa ahirette bu adamlardan zerre kadar pay alamaz. Sahabe-i Kiram efendilerimizden, o İslam'da, o halkaya, o meclise giremez. Girmesin de kardeşim, girmesin Ümmetin yüzünü kara yapan adamlar, dünya malını almak için Allah'ın ayetlerini satanlar gelip oraya oturmasınlar. Gitsinler başka bir yere otursunlar. Oraya oturmak istiyorlarsa ahirette o zaman Kur'an-ı Hakim'i böyle payimal etmesinler. Peki efendim şimdi maldan belli bir miktara ulaşınca belli oranda verecekler. Buna zekat diyoruz. Peki bu belli bir orana ulaşmak bu nisa. Nisabı kim tayin ediyor? Allah Resulü tayin ediyor. Ne demiştik? Nasbun nisabi bir rai laycuzu yazın bunu. Nasbun nisabi bir rai laycuz. Nas satla biliyorsunuz. Nasbun nisabi bir rai yani iştahatla nisab tayin edemezsin. Peki Efendimiz nelerin nisabını tayin ediyor? Bir, e, ziraat yani bitkiler, e, huvuvat ve thimar dediğimiz meyveler. Bir bunların bunlarınkini tayin ediyor. Ne kadar veriyorsunuz bitkilerde? Yani arpada, buğdayda, e, meyvada ne kadar? Onla bir, uşur değil mi? Bitkilerde, meyvelerde bir buvarı. Onla bir iki ne var? Hayvanlar var Deve, koyun, sığır Devede, beş devede bir koyun Sığırın nisabı nedir? Otuz, otuz olacak Koyun nedir? Kırk olacak Kırk koyunda bir koyun veriyorsun iki e, bu hayvanlarda mevaşi dediğimiz hayvanlarda zekat nisabını Allah Resulü belirtiyor Üç, nerede belirtiyorlar? Efendim uruz dediğimiz ticaret malları. Uruz nedir? Ticaret malları. Dördüncüsü ise tabii para olan altın ve gümüş. El-Zeheb vel-Fidla. Altın ve gümüş. Ticaret malının nisabını neye göre belirliyorsunuz? Altın, gümüş üzerinden kıymetini dikkate alarak. Yani altından nisab ne kadar? 20 miskal. 20 miskal ne kadar altına tekabül ediyor gram olarak? 80 gram altına. Dolayısıyla ticaret malınız 80 gram altına karşılık gelince oradan zekatınızı veriyorsunuz, zekatı veriyorsunuz. Peki bu dördünün nisabını kim tayin ediyor? Allah Resulü. O zaman ya deveyi koyuna, koyunu sığıra eşitleyelim diyemezsin kardeşim. Diyemezsin. Hayvanlarla alakalı nisabı Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an Allah Resulü şöyle farz kıldı diyor. Farz kıldı. Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahre'ine gönderiyor. Buna göre hayvanların zekatı alınacak. E, Efendimiz tayin ediyor. O zaman da deveyle koyun, koyunla sığır arasında fark vardı ama Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nisapları öyle tayin etti zekatların hesabı kıyamete kadar böyle devam edecek. Peki Efendim şimdi metne gelelim. Önce şurut şurutun fil muzekki yani zekat verecek adamdaki şartlar nelerdir? Yani zekat verecek adamdaki e, şartlar neler? Onlardan bahsedelim. Kim zekat verecek? Kime zekat e, farzdır? önce onu anlatacak. Peki "ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن الحوائج "ولا تجب" burada ki vacip farz anlamında. Farz olmaz ancak kime farzdır? Yani ancak şunlara farzdır. Kime? İlla alel hurri, hürre, hür olacak. Köleye farz değil zekat. Niçin? Malı olmaz ki. Efendisi malına el koyar. Dolayısıyla milki tamı yok. Tam bir milkiyet hali olmadığından e, bir de zorluk olur yani. Nereden bulacak, nasıl verecek? Köleye farz değil. Başka e, hürre farz. Sonra el Müslimi Müslümana farz. Çünkü bu bir emirdir, e, ibadettir. İbadetle kim mükelleftir? Müslümanlar. Kafirler, Müslüman olmadıklarından dolayı bu ibadetle mükellef olamazlar. Buna muhatap olamazlar. El-Akili, akıllı olacak. Yani madem ki bu ibadettir, nasıl çocuklar namazla sorumlu değillerse, <gülüyor> oruç tutmakla sorumlu değillerse, Zekatla da çocuk veya deli akıl dediğine göre, Allah razı olsun, akıl dediğine göre e, akıllı verecek. yani Akıllıya farz o zaman deliye farz değil. Orada ne koyuyor? F harfi var. İmam Şafi'ye göre delinin çocuğun malından da verilecek. Neden? Çünkü maldan kaynaklanan bir e, vazifedir bu. Ama İsa, e, Ebu Hanife'ye göre ise, ibadet olduğundan doğrudan şahsa bakar. Eğer şahıs mükellef değilse, akıllı bali değilse vermez. Ama İmam Şafii nereye bakıyor? Mala bakıyor. Eğer burada mal varsa o zaman bunda وَفِي أَمْوَالِهِ مَحَقُّ الْلِسَعِلِ mahrum Velisi o delinin malından verecek. Velisi o çocuğun malından zekatını verecek diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. İmam Şafii şu hadis-i şerifi alıyor. Ebu Davud Allahu alem rivayet ediyor. Efendimiz buyuruyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem kim yetimin malında veli olursa felliyet tecerfihi ve la yetruku hatta ta'kuluhu sadaka. Yani birisi yetim bir yavrunun malında eee vasiy olursa o malı idare ediyorsa, yönetiyorsa o malda ticaret yapsın ki Sadaka o malı yemesin Bırakmasın o malı ki sadaka onu yemesin Peki İmam Şafii bu hadis-i şeriften Madem ki sadaka malı yiyor O zaman buradan ne anlarız? Sadaka vermesi gerekiyor ki Yetim çocuğun velisi o yetimin malından Sadaka onu bitirecek Onun için ticaret yapsın ki onu artırsın Peki Ebu Hanife ne diyor bu hadis-i şerifle alakalı? Oradaki sadaka diyor nedir? Nafakadır. Çocuğun nafakasını, yetim yavrunun nafakası nereden alacak? Yetimin malında. Nafakasını oradan harcayınca yetimin malı bitecek, eriyecek, bitirmesin onun malını diyor. Dolayısıyla onunla ticaret yapsın. Yani biz ayet kelimeden biliyoruz ki <gülüyor> siz ne veriyorsanız Allah yolunda yukrifu, Allah onun yerine veriyorsa o zaman sadaka malı bitirir mi? Bitirmez. Kur'an-ı Kerim'le beraber bu hadisi anladığımız zaman sadaka kelimesine zorunlu olarak hangi anlamı veriyoruz? Nafaka anlamını veriyoruz. Peki efendim hür olana, Müslüman olana, akıllı olana <gülüyor> zekat var. Başka dördüncü bali bula erecek. Çocuksa farz değil. Neden? Mükellef değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rufi al kalemu an selasin. Değil mi? Anin naimi, hatta yastaykıza. Ve anil mecnuni hatta yufiqa. Ve anil sabihi hatta yahtelime. Ve anil nasi hatta yedikire. Unutan, hatırlayana kadar, mecnun, aylana kadar, çocuk, ihtilam olana kadar olana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu e, sorumlu değildir diyor. Rufi' kalem, kalem ondan kaldırıldı. Yani mükellef değildir veya günahı olmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi esas alarak Hanefiler diyorlar ki çocuğa zengin bile olsa zekat farz değil. <gülüyor> Efendim Hürre Müslümana akile baliğa zekat farz. Ne zaman farz oluyor? İde meleke nisabe. Nisaba ulaştığında. Nisap neydi? Altın gümüşte. Altında 20 miskal. Yani 90 gram veya 80-90. Efendim 80 mi alalım 90 mı alalım? Niye 80 alalım? Şimdi bir miskal, bunlar fabrikasyon değil. Bazı yörelerin miskali 4 gram. Bazıları 4.25 gram. 4.25 gramdan alırsanız bir miskali, hazir Şerif'te gram geçmiyor. Ne geçiyor? Miskal geçiyor. Bir miskal <gülüyor> ne kadar? Ee, i̇şte fabrika çıkarmıyordu bunları. Şam'daki miskal başka, Mısır'daki başka. Aralarında gram farklılığı var. 4.25 gram alırsak bir miskali o zaman 90 gram yapar. 4 gram alırsak bir miskali bu durumda 80 gram yapar. Yani 90 da alabilirsiniz. 80-90 deyin. 90 gram üzerinden alırsak 90 gram üzerinden ama zekat verirken hep düşüğü almak lazım değil mi? Düşüğü. Neden? Fakire daha çok yardım etmek için. Yani 90 alırsanız 85 gramı olan zekat veremez. Vermez yani farz olmaz ona. O zaman ne yapalım biz? 80 gramdan alalım. 80 gram diyelim ki 80'i olan versin. Ama bir kadın muhtaç, dul, o kadar altını var. Yani onu koymuş kenara. Bu durumda ne yaparsınız? 85 gram varsa verme kardeşim dersin. 90 da oluyor. Yani fetva verirken insanların haline bakmak lazım. Efendimiz aleyhissalatu vesselama yaşlı geliyor. Hanımımı öpebilir miyim? diyor. Öpersin diyor. Genç öpemezsin buyuruyor. E, dinimiz farklı mı ya Resulallah? E, farklı değil ama o öperse artık o kendinden geçti. Mabadi bir şey olmaz. Ama sen öyle değil diyor. Yani devamı gelebilir. Oruç gidebilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhataba bakıyor. Muhatap önemli. Karşıdaki birisi. Yani öşürde de böyledir. Peki gelirse orada söyleriz inşallah. Efendim şimdi bu Müslüman akıllı bali olana e, meleke nisaba nisaba malik olursa nisab altında 80 gram. Gümüşte 200 gram. E, gümüşte ne kadar? 200 dirhem 600 gram. Bir dirhemi 3 gram alırsak Hadis-i şeriflerine geçiyor 200 dirhem. Bir dirhem 3 gramdır. 200'ü 3'le çarpıyoruz 600 gram. Yani e, altın 80 gram, gümüş 600 gram olursa nisaba malik oluyor bu kişi. Peki ticaret malı bunlara kıymet ediyoruz. Yani 80 gram altın kadar bir ticaret malınız var mı? E, hayvanlardaki nisabı biraz önce söylemiştik. Efendim bitkilerde meyvelerde orada ne kadardır orada da onla bir eğer e, parayla gübre vesaire alıp oraya sermiyorsanız e, dedik. Peki şimdi ideal melek nisaben nisaba malik olduğunda ama bu Nisap nasıl olacak meleke nisaben kâliye nânid deyni borçtan hâli olacak. Yani sizin burada ne kadar paranız var? 15 lira paranız var 15.000 lira paranız var 80 gram altın ne kadar ne kadar şimdi 8 bin lira var yaklaşık 7-8 bin lira diyelim ee, 8 bin lira olsa 80 gram altın sizin de 15 bin lira paranız var ama 10 bin lira borcunuz var sekat verecek misiniz vermeyeceksiniz neden Çünkü o borcu çıkaracaksınız Borç sizin değil aslında. Yani alacaklı olan adam eğer borcun tarihini geciktirdiysen onu gelir alır senden. Yani zorla o parayı senden alır adam. Dolayısıyla o para başkasının hakkıyla meşgul olduğundan dolayı kim o başkası? Alacaklı adam. Alacaklının hakkıyla meşgul olduğundan dolayı bir adamın borcu varsa borcunu çıkaracak geriye kalan mal nisap miktarına ulaşıyorsa nisap miktarına ulaşıyorsa o zaman zekat verecek. Ama sadece borcu çıkarmıyor. Başka neyi çıkarıyor? Havacı hastayı çıkarıyor. Yani yaşaması için temel ihtiyaçlar. Nedir onlar? Evidir, arabasıdır, efendim kitabıdır veya e, işte bir atölyesi var oradaki aletleridir, makinasıdır veya fabrikanız var. İşte o fabrikadaki makineler vesaire, binalar onların hiçbirini katmıyorsunuz. Ama havacı asliye daha çok sizin yaşamanız için gerekli olan şeyler, onları çıkaracaksınız. Yani bir aylık ihtiyacınız ne kadar? Bir aylık işte yemekti, çaydı, çorbaydı, onları da kenara koyuyorsunuz. Bir yıl görüşü de var ama bir ay alalım biz. Bir ayı kenara koydunuz, ihtiyaçlarınızı ondan arta kalan Gorcu çıkarıyorsunuz, bir aylık ihtiyaçlarınızı çıkarıyorsunuz. Geriye artan ne kadarsa onun kırkta birini Allah yolunda zekat olarak veriyorsun. Yani bu hava casse ile alakalı diyorlar ki, efendim şimdi yani böyle muhalefet olsun diye. Adam bakıyorsun yani bu kadar hassas görünmeye çalışıyor. Öteki tarafta bir tane sünnete riayet ettiği yok. Allah biliyor farzları kılıyor mu diye. Efendim diyormuş, yani şimdi adamın altında Jeep var, adamın ara ne var altında? Mercedes var, 300 bin liralık, 400 bin liralık. Şimdi bu araba da asıl ihtiyacı olur mu? Yani bu arabayı çıkaracak mı? Veya bir trilyonluk evi var. Öyle bir evde kalıyor. Ötekinde yüz bin liralık evi var. Havacı asliye hangisini alacaksınız? Hangisini çıkaracaksınız? Her insanın havacı asliyesi kendi yaşam şartlarına göre değişir kardeşim. Bir adam 300 bin liralık araba biniyorsa eğer Müslümansa iman İslam'ın terbiye ettiyse bu adam ona göre de malı vardır ona göre de zekat veriyordur. Yani Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrafa kaçmama şartıyla اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ en yara اَثَرَ نِعْمَتِهِ ala عَبْدِهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ yara اَثَرَ نِعْمَتِهِ ala عَبْدِهِ Nimetini, eserini kulu üzerinde görmek iste. Yani zenginlik verdiyse, e bir parça insan o zenginlik nimetini istifade ederse, Allah Azze ve Celle buna razı olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi bir adam... Yılda 3 trilyon, 5 trilyon zekat veriyorsa e bu adam 500 bin liralık arabaya binse bu onun için israf olmaz. Ama 500 bin lira parası olan bir adam 500 bin liralık arabaya biniyorsa bu onun için israf olur. Yani sahabe-i kiram efendilerimizden Ebu Zer'in nesi var? E böyle yürüyemeyen bir merkebi var ama Abdurrahman bin Avf'ın böyle cin satı var. Şimdi Abdurrahman bin Alfa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuyor. Resulullah da görüyor bunları. Yani birinin öyle bir merkebe, diğerinin öyle bir ata bindiğini görüyor. Ama biliyor ki Abdurrahman zekatını veriyor radıyallahu anh, Abdurrahman bin Avf. Dolayısıyla burada asıl ihtiyaç Ebu Zer'in merkebi olacak. Eğer onun üzerinde sizin binekleriniz, e, artı bir değere sahipse hesaplayacaksınız, zekada dahil olacak demiyor. Ya bırakın da Resulullah Efendimiz açıklasın bunları sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim demek ki bir adamın yazlık evi olsa, kışlık evi olsa, Müslüman zekatını veriyorsa bu evler arabası vesairesi yani temel ihtiyacı, elbisesi bunlara zekat vermiyor. Zekat vermiyor ama israfada da kaçmayacak. Peki bir ilim talebesi Kitabı var değil mi? 10 milyarlık değil belki inşallah 100-200 milyarlık kitaplarınız olur sizin. Böyle o kadar kitaplarınız var. E, o kitaba zekat düşer mi? Düşmez. Kitabı da ne olarak kabul ediyor ulema? Havacı Asliye. Ya Peki burada havacı Asliye olarak saydıklarım nedir? İnsanın yaşaması için mutlaka gerekli olan şey. Ekmek gibi, su gibi, elbise gibi, binek gibi. Ev gibi bunlar asıl ihtiyaç dedik. Peki kitap öyle mi? Evet öyle. i̇bn Abidin rahmetullahi aleyh diyor ki, Radül muhtarında, asıl diyor ekmek yoksa insan helak oluyor, ilim yoksa toplumlar da helak olur. Onun için ulema kitabı da havacı Asiye'den kabul etmişti. Kitabın olmadığı yerde cehalet var, cahalet de o toplumları helak helakete sürükler. Efendim, şimdi Müslüman, akıllı, bali olan kişiye zekat ne zaman farz oluyordu? Bir, nisaba malik olacak, o nisab borcundan artan olacak, bir de an, anil havaicil asliye, asıl ihtiyacından artan olacak. Hem borcu çıkaracak, hem de havacı asliyesini çıkaracak. Ee, ne kadar geriye kaldı, kaldıysa, Kalan nisap miktarına ulaştıysa yani 80 gram altının değeri bir paraya ulaştıysa o zaman kırkta birini veriyor. Bunları çıkardıktan sonra. Peki efendim. İzâ meleke milken tâmmen. Tamam. İzâ meleke milken tâmmen. Nasıl bir mülkiyet olacak bu? Tam bir mülkiyet olacak. Birazdan gelecek şimdi. Dımar diyecek. Nedir o? Dimar, mali dımar Denize düştü Bir konteyner malınız Belki bir trilyondu Veya çölde kaybettiniz Kaybettiniz Veya batırdınız parayı alamıyorsunuz Senin ama batırdı adam parayı Bunun her ne kadar Rakabesine Mal olarak Sen ona sah sahibi olsan da Elinde olmadığından dolayı Tam bir mülkiyetin yok Tam bir mülkiyet ne demek? Yani bu masa benim ticaret malım hem benim mülkümde, mülkiyetimde, hem de elimin altında. Dilediğim zaman satabiliyorum, dilediğim zaman tasarruf edebiliyorsam o zaman bunda benim milki tamım var, tam bir mülkiyetim var. Yok eğer e, bir çölde kaybolduysa benimdir o, bulsam alacağım ama bulamıyorsam o zaman orada benim elimin altında olmadığımdan milki tam demiyoruz, bulana kadar zekatını vermiyoruz. Bulana kadar zekatını vermiyor. Peki, şimdi başka mesela rehin verdiniz, adamdan bir araba alıyorsun, diyor ki sana bana e, neyini verirsen, dükkanından üç tane bisiklet bana rehin verirsen vereyim sana diyor arabayı. Bisikletleri ona rehin verdin. Sen nesin? Rahin, o da mürtehin. Onları rehin olarak aldı. O bisikletlerin maliki kim? Sensin. Rehin verdin ya, arabayı verince veya parasını verince bisikletleri geri alacaksın. Rehin olarak verdin. Maliki sensin bisikletlerin. Ama şu an o bisikletleri satabilir misin? Satamazsın. Neden? Rehin olarak verdin. O zaman satamadığından dolayı sen o bisikletler üzerinde tam bir mülkiyete sahip değilsin. Dolayısıyla o bisikletlerin zekatını vermeyeceksin. Neyin zekatını veriyoruz? Yani her nisaba malik olan malın değil de milken tamamen tam bir mülkiyet olursa. Peki bu tam bir mülkiyet hakkı ne kadar bir zamanda size ait olacak? Senenin başından sonuna kadar başından fi tail Ha Ha sene senenin iki tarafında taraf iki tarafında tam bir mülkiyet olacak Meleke milken temmen fi tailhav Ula edersek zekat Hür Müslüman akıllı bali olan birisine havacı asliyesini borcun çıkardıktan sonra ve tam bir mülkiyeti varsa, hem malın bizzat rakabesine, kendisine, aynına sahip, hem de elinde dilediği zaman tasarrufta bulunabiliyor. Ve üzerinden bir yıl geçtiyse, bir yıl sonra elinde nisaba ulaşan bir mal varsa onun zekatını veriyor. Peki buradaki bir yıl güneş takvimine göre mi, kameri takvime göre mi? Hangisi? Kameri takvim. İslam'da bütün ibadetler kameri takvime göre yapılır, sadece namaz güneşe göre yapılır. Sadece namaz vakitlerini güneşin doğuşuna, batışına, tepede oluşuna göre belirliyoruz. Onun dışında bütün ibadetleri kamera, aya göre yapıyoruz. Peki bu şöyle şimdi. Efendim para biriktiriyorsunuz. Biriktirdiğiniz parayı ne kadar oldu? 10 milyar para oldu. Veya işte 8 milyar 80 gram altın bugün 8 bin lira yapıyorsa 8 bin lira paranız oldu. Borcu çıktıktan sonra elinizde 8 bin lira var zekat takvimi işlemeye başlıyor. Tam bir yıl sonra kameri takvime göre elinizde ne kadar para var? 20 milyar var. 8 olunca zekat takvimi işlemeye başlamıştı. Bir yıl sonra 20 bin lira var. 20 bin liradan mı zekat vereceksiniz? 8 bin liradan mı? Hangisinden? 20 bin lira. Yıl sonunda elinizde borcu çıktıktan sonra Havacı hastayı çıktıktan sonra elinizde ne kadar para varsa yıl sonunda onu esas alıyorsunuz. Peki burada 8 bin liraydı. Sonra burada 5000 bin liraya düştü, 3 bin liraya düştü. Yıl sonunda 30 bin lira oldu. Hangisini esas alıyorsunuz? Yıl sonunu. Hep yıl sonunu. Yılbaşı, yıl sonu. Neden şeriat bunu bir yıl olarak tayin ediyor? Neden bir ay demiyor? Neden bir hafta demiyor? E, bir ay bir hafta dese insanlara büyük bir yük, büyük bir külfet getirirdi. Yılda bir diyor ki, insanların mal satışları mevsimlere göre değişir. Yani şimdi bir adam zahireci veya bir adam necidir? manifaturacıdır. Bunun bayram sezonlarında, okul açıldığı sezonlarda işi daha iyi olur, daha çok mal satar. Dolayısıyla belki kışın daha az mal satıyordur. Evet, dört mevsimin ortalamasını alıyorsunuz, mevsim, yılda dört mevsim var. Onun için yılda bir diyor. Ama tarlanız var Mersin tarafında, yılda üç ürün alıyorsunuz. Kaç defa üç vereceksiniz? Üç defa. Yılda eğer üç ürün alıyorsan, her ürünün ölçünü ayrı ayrı veriyorsun. Neden? Çünkü orada insan görüyor, tarladaki o artışı görüyorsun. Her üründen verince de gözüne çok gelmiyor adamın imanı varsa. Ama ticaret malı tarladaki o ekin gibi böyle gözün önünde bir anda artıp çoğalmaz. Yıl sonunda sayarsın bir miktar çoğaldığını görürsün, ona göre verirsin. Yani insanın Allahu Alem Cenab-ı Hak durumunu, halini mala bakışında dikkate alıyor bu emri, bu talimatı verirken. Peki... Efendim bir yıl üzerinden geçiyor, geçtikten sonra zekatı veriyor, borcu çıkarıyoruz. Peki bir adamın hanımına mehir borcu varsa onu borç olarak düşecek mi? Yani sizin 20 milyar paranız var ama evlenirken hanımınıza dediniz ki 15 bin lira mehir vereceğim sana. Vermedin mehri, müeccel ya da muaccel mehir Muaccel hangisi? Hemen vermeniz gerekiyor. Acele, müaccel daha sonra. E, bu 20 bin lirada paranız var, 15 bin lira eşinize mehir borcunuz var. Düşecek misiniz? E, bizim bu örf, Türkiye'deki örf maalesef genelde mehiller verilmiyor. Vermek lazım. Yanlış bu. Vermek lazım. Eğer adam böyle bir cehaletin ise o zaman o verilmeyecek bir boş gibidir. Onu düşmeyecek zekattan. Ama siz Allah'ın izniyle iman etmiş Müslümanlarsınız. Dolayısıyla ya yuhalledi ya eyühellezine amenu amenu Örfe göre değil bu kitaba göre. Sünnete göre iman ettiniz. Dolayısıyla mehirlerinizi konuştuğunuz gibi hanımlarınıza vereceksiniz. Onların öz, be öz hakkı yani bu Dolayısıyla verecek, bunun plan programını yapan bir Müslüman zekat verirken o mehri borç olarak düşecek, geri kalanın zekatını verecek. Almadan olmaz. Kadın mehrini almadan eşine veremez. Aldıktan sonra mehir terettüp edecek, ondan sonra düşürebilir. Peki efendim وَلَا يَجُوزُ اَدَاؤُهَا اِلَّا بِنِيَّتٍ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ الْوَاجِبِ اَوْ لِلْ اَدَا Peki zekat bir ibadetse o zaman ibadette ne gerekir? İhlas gerekir. Niyet gerekir. Allah rızası için verilmeli. Yani nasıl namazda niyetiniz varsa zekatta da niyet olması gerekir. وَلَا يَجُوزُ اَدَاؤُهَا اَدَاؤُ şeyin, Edau zekati. Zekatın edası olmaz ancak illa biniyetin'' Ancak niyetle ama nasıl niyet? İlla biniyetin niyyetin mukarinetin li Yani li demek e, vacip olan miktarı yani ayırırken ayırırken niyet edeceksin niyetin mukarinenin bitişik bir niyet. Neye? Li azil Yani vacip olan miktar. Şimdi 100 milyar param var. 100 milyar paraya ne kadar zekat düşüyor? 2500 lira. 40'ta 1 2500 lira. 2500 lirayı şöyle kenara ayırıyorsun. Kasaya koydun diyorsun ki ben bunu zekat olarak vereceğim. Gelenlere vereceğim diyorsun. Ayırırken niyet ya o zaman edeceksin Leazel-i Vajibi ev lil edai ya da 2500'a zekat borcun var. Bunu hesapladın, ee, ayırmadın kenara geldi Ahmet 100 bin ona verdin, geldi Muhammed 100 bin ona verdin. Eda ediyorsun yani bunu her eda ederken veriyorsun. Ama mutlaka niyet etmek gerekir. Wa ma umiru illa liya'mudullaha mukhlisin lehuddin ihlas yani orada bir niyet olacak yani niyetle ibadet edeceksiniz Müslümanlara Cenab-ı Hak böyle emretti. İbadeti adetten niyet ayırıyor. İnnel a'malu bin niyyet, değil mi? Ne demekti? Yani innel a'malu tu'taberu bin niyyati. Ameller niyetlerle bir kıymet kazanırlar. Yoksa Adet olur, boşa vermiş olursun. O halde zekat verirken bir ya toplu olarak ayırıyorsunuz, vacip. sonra parakende oradan zekatı vereceksiniz, göndereceksiniz. Burada bir niyet yeterli. Sonra verirken niyeti etmeseniz de olur. Veya öyle bir ayırma yapmadınız, gelene ne kadar size zekat düşüyorsa oradan veriyorsunuz. Bu şekilde de niyet yapabilirsiniz Evet efendim. Ve men tasaddaka bi jami'i malihi saqatat ve illam Efendim adam bütün malını sadaka olarak verse. Ve <gülüyor> men kim tasadduk ediyor Bicemi <gülüyor> jami'i Malının tamamını tasadduk ederse menin cevabı sakatat. <gülüyor> ne düştü ondan? Zekat düştü. Saqatat iz zekatu. وَاِلَّمْ يَنْوِيهَا يَنْوِيَ şeyin اَزْزَكَاتَ O zekata niyet etmemiş olsa bile. Neden? Normal, kıyasa göre olmaz. Hani kıyas ikiye ayrılır demiştik. Bir, usul-i fıkıhtaki kıyas. Bir meseleyi başka bir meseleye, hükmü belli olana kıyas ediyorduk illetini tayin ettikten sonra. Peki bu fıkhın genel kuralı. Genel kurala göre olmaz. Çünkü zekat ibadettir. İbadet, e, ibadet olabilmesi için ne gerekiyordu? Orada niyet gerekiyordu değil mi? Şimdi bütün malı verdi ama niyet vermedi. Niyet yapmadı. Peki ne olarak verdi bütün malını? Sadak olarak verdi. Eğer sadak olarak verdiyse e, zaten Allah yolunda vermişti. Peki neden niyet ediyordu? Niyetle o mal içinde belli bir miktarı tayin ediyordu. Şimdi ta yine hacet yok, sadaka verdi ve tamamını verdiyse o zaman niyet etmemiş olsa bile istihsanen bu caizdir diyoruz. Ne demek istihsan? el-udulu an kıyasin celiyyin ila kıyasin kafiyyin ev-el-udulu an ka'idetin kulliyetin ila ka'idetin Yani genel kural, gene külli kurala göre olmuyor ama oradan Neye gidiyoruz? Özel bir kurala gidiyoruz. Yani genel kural ne? E, niyet yoksa olmuyor. Ama adam sadaka olarak verdiyse diyoruz, malın tamamında verdiyse, istihsanen caizdir diyoruz. Peki, وَلَا زَكَاتَ ف۪ي مَالِ dimar. <gülüyor> Mali-dımarda zekat yok. Bu, Hz. Ali Efendimiz'in sözüdür. Neden mal-i dimarda yok? Nedir mal-i dimar? İşte orada diyor, اَلْمَالُ الدَّائِعُ وَالْسَاقِذُ فِي الْبَحْرِ وَالْمَتْفُونُ فِي الْمَفَازَةِ Efendim nedir? Kaybolan maldır. Denize düşen maldır. Ee, veya Ve nedir? Efendim mefaze çöl. Çölde gömülen bir maldır. İşte bu tür kaybolan şu an elinizde olmayan mallar. Bunlara malı dımar denir. Her ne kadar mal senin olsa da bizzat elinde olmadığından Milki tam olmuyor bak bu. Ne demişti? İzâ meleke milken tammen tam bir milkiyet. Ama mali i dımarda tam bir milkiyet olmadığından kaybettiğin ya da batırdığın bir para var. Adam vermiyor, inkar ediyor. Sende de delil yok. Yüz milyar verdin, inkar ediyor. Verdiysen delil getir diyor. Var mı? Yok. Yoksa o zaman o zaman bu malı dımar olur bundan dolayı zekat vermez ta alana kadar. Wa bu fil mustefadil mujanisi ve yuzekkihu ma'al asli. Şimdi el mustafa demek sonradan sahip olunan, sonradan elde edilen bir mal. Yani siz efendim bu züccaciye işiyle meşgul oluyorsunuz. Böyle fincanlar satıyorsunuz. Eee bir sene önce aldınız 100 milyarlık mal. Ara ara sürekli alıyorsunuz, alıyorsunuz. E, yıl sonunda elinizde ne kadar mal var? 200 bin liralık mal var. Peki malın bir kısmını 12 ay önce aldınız. Bir kısmını 5 ay önce. Bir kısmını 3 ay önce aldınız. Nasıl bunları ezaplayacaksınız Yıl sonuna bakacaksınız. Eğer bunlar mücanis ise, aynı malsa sonradan, yani fil mustafad el sonra aynı cins olup sonradan elde edilen mallarda e, zekat vaciptir farzdır yani onlarınkinin de vereceksiniz o zekki malası o yüzeki, o yüzeki en şeyin o zekki el mustafad el o sonradan aldığınız fincanları da öncekilere katacaksınız onlarla beraber zekatını vereceksiniz. Yani böyle dükkanı zekat verirken 12 ayda aldı, 12 ay önce aldıklarınızı bugün veriyorsunuz. Bir sene geçti üzerinden 6 ay önce aldıklarınızı 6 ay sonra veriyorsunuz. bugünden ki 12 ay olsun arada böyle hesap yapmıyorsunuz. Onları birbirine katıyorsunuz. Yıl sonunda elinizde toplamda ne kadar mal varsa o kadarın zekatını veriyoruz. Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Oradaki hadis-i şerife bakın. Ya'lemu anna min es-seneti şahran tu'edduna fihi zekat. Fema hadese ba'de zalik fela zekate fihi hatta yegi'a ra'su sene Şimdi buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem şunu şöyle bilin ki enne min es-seneti şahran. Yılda bir ay var tu'edduna fihi Zekat ifade fihi şehri Yılda bir ay belirlersiniz. Ne zaman? Genelde Ramazan ayında verilir zekatı. Neden? Çünkü Ramazan ayında yapılan her ibadetin ecri sevabı çok daha fazla. Ee, onun için Ramazan ayını belirlediniz zekat. O ayda veriyorsunuz. Mecbur değilsiniz de sevabı daha fazla diye. Fuma hadese ba'de zâli. Bundan sonra e, hadis olan yani bulduğunuz mal bir asıl mal var, asıl sermaye var. Yüz bin liralık fincanınız vardı. Yıl içinde yüz bin liralık daha para mal satın aldınız. Yani fema hadese bade değerlik. Yani e, bu aydan sonra zekat verdiğiniz aydan sonra e, elde ettiğiniz mal fela zekate fihi o malın zekatı yok. Tane zamana kadar hadayci ara susene. Gelecek yılın başına kadar yani yıl başına kadar hatta yeci'e ra'su sene yılın başına kadar yani efendim zekat ayımız Ramazan Ramazan'da zekatı verdik ne kadar fincanımız züccaciye dükkanda malımız vardı 100 bin lira peki sonra o zekat ayımız Ramazan olsun Ramazan'dan sonra 20 bin liralık bir mal aldık 100 bin liralık aldık Bunların veriyor muyuz zekatını? Vermiyoruz. Ta ne zamana kadar? Bir yıl sonraya kadar. Bir yıl sonra elimizde ne kadar mal var? Şu kadar mal var. İşte 200 bin lira, 200 bin lira üzerinden veriyoruz. Peki dükkanı nasıl hesaplıyorsunuz? Malı aldığınız fiyattan mı, sattığınız fiyattan mı? Yani ne aldığınız fiyat, ne sattığınız, parakende sattığınız fiyat. Aldığınız fiyattan verseniz o zaman fakire zarar. şey Mal düşüyor, zekat verilecek mal düşüyor. Sattığınız parakende fiyattan verseniz o zaman size zarar. Ne yapıyorsunuz? Toptan o malı satsanız aldığınızın biraz üstüne, parakende sattığınızın biraz altında olur. Dolayısıyla malı o ölçüden dikkate alıp, Hesaplayacaksınız 250 bin liralık mal çıktıysa Bu şekilde 250 bin zekatını Veriyorsunuz Peki Ve tecibu fin nisabi Dûnel affi Şimdi Ve tecibu az yani Zekat nisabda farzdır Ve tecibu zekâtu Fin nisabi Dûnel affi Afda yok Af nedir? yani afaşşari anhu felem yujib fihi şeyen şari senden onu affediyor orada sana bir şeyi farz kılmıyor. Mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari rivayetinde ne buyuruyorlar? Fi hamsin minel iblis saimati şaatun veya sadakatun'' Fi hamsin minel iblis saimati sadakatum. 5 devede zekat var. 5 deve. 5 deve olunca bir koyun veriyorsun. Peki 6 devede bir şey verecek misin? Vermeyeceksin. 7'de vermeyeceksin. 8'de vermeyeceksin. 9'da vermeyeceksin. 10 olduğu zaman o zaman 2 koyun veriyorsun. 10 deve var 2 koyun veriyorsun. O halde af nedir? Şari 5 devede bir koyun ver dedi. 6, 7, 8, 9 vermiyorsun. Burası af işte. Burayı senden düşürüyor. 9 deven varsa da bir koyun zekat veriyorsun, beş deven varsa da bir koyun veriyorsun. Bu arası aftır, ta on olunca on olduğunda iki koyun veriyorsun. Yani af bu, uva bu, fin nisabi, zekat nerededir? Nisaptadır, ya beştedir ya ondadır. Arada afta yok, yani yedi de, sekizde, da vermiyorsunuz. Ha, bu hayvanlarda af var. Ee, bu af dediğimiz nerede? Ee, bu koyunda, deve de, sığırda. Fakat şeyde böyle değil. Altında, gümüşte yani mezhebin görüşü tabii daha doğrusu. Cumhur'un görüşü nedir? 80 gramın üzerine çıkınca onu hesaplıyorsunuz, tamamından veriyorsunuz. Hem 80 grama kadar olanlar, 200 gramın altınız varsa, 200 gramın tamamını zekada sokup ona göre zekatı veriyorsunuz 40 tabirini veriyorsunuz. Wa tasqudu bi halakin nisab ba'del havli. Wa tasqudu ayu şey'in tasqudu zekatu bi halakin nisab. Nisabınız helak olursa ba'del <gülüyor> havli efendim yıl geçti bir yıl. Bir yıldan sonra zekat size farz oldu ama yılı doldurdunuz bir yangın çıktı hiçbir şey kalmadı zekat size borç olarak kaldı mı kalmadı düştü düştü neden böyle diyor eğer biz şöyle demiş olsaydık zekat mesela kerki öyle diyor hanefi mezhebinde zekat nedir diyor fevri bir ibadettir yani namaz gibi hemen onu vaktinde yapacaksın ama cassas ne diyor Yok, öyle değil diyor ve mezhebin tercih edilen görüşü de budur fevri değil nedir terahidir hemen yerine getirirse daha faziletli ama zekat diyorsunuz ki tamam vereyim ama ya şurada işte Ahmet var o gelince ona veririm bekletiyorsunuz zekatı o daha muhtaç diye bekletirken mal yok olsa terahi görüşünü aldığımızdan dolayı sorumlu olmazsınız mal helak olunca da zekat sizden düşer bütün nisabınız yok oldu o zaman zekat düştü sizden و zekatu الزكاه بهلاك النصاب بعد الحول çünkü nisap mahalli zekattı zekatın mahalli o artık yok ortada bir şey dolayısıyla sizden düşüyor و ان هلك بعضه سقطت حصته peki ne kadar malınız vardı? 100 milyar malınız vardı. Yandı 50 milyar gittik. Geride 50 milyar kaldıysa o zaman 50 milyar üzerinden zekat veriyorsunuz. Wa'in helake ba'dhu on hesabın bir kısmı helak olursa sakada hissetu hu helak olana göre düşer geri kalanı zekatını verirsiniz. Wa'ycuzu fiha daf'ul kıyma. Şu bölümü bitirip mara verelim. Yoruldunuz mu? <gülüyor> Bitirelim. Peki. Ve yucuz fiha ve yucuz fiha defu'ul kıme fiha fi şeyin fi zekate. Zekatta kıymeti vermek de caizdir. Nasıl kıymet veriyorsunuz? Yani sizin 100 tane deveniz var. 100 tane devede ne kadar zekat var? Deve olarak da verebilirsiniz, para olarak da verebilirsiniz. Veya Fabrikanız var. Fabrikada ne üretiyorsunuz? Peynir üretiyorsunuz. Mal peynir. Peyniri de zekat olarak verebilirsiniz veya para, nakit olarak paraya çevirip kıymetini de zekat olarak verebilirsiniz. Peki neden böyle diyoruz? Çünkü e, bir defa ayet kereime, Kud <gülüyor> min sadakaten tu ruhum o himbiha. Yani sadaka al diyor. Yani peynir de sadaka olur, para da sadaka olur. Sonra burada sizin şeride hadis şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu deve, sadaka develeri arasında bir tane böyle çok şeyi yüksek, hörgücü yüksek bir deve görüyor. Kavuma böyle bir deve görünce o zekat memuruna buyuruyorlar ki, en enhekum an akhzi karaimi amwalin nas? Ben sizi insanların mallarının en iyilerini almaktan neheytmedim mi? Neden bu kadar kaliteli, büyük o eğrisi büyük olan bir deve aldın diyor. Neden en iyisini aldın? Elem enhekum an akhzi karaimi amwalin nas? O da diyor ki zekat memuru inneni irtica'atuha bi bayrayni. ''İki deve verdim.'' Yani devlet olarak, İslam devleti olarak almamız gereken iki deve vardı. ''O iki küçük deveyi verdim, bu büyük deveyi aldım ya Resulallah.'' deyince ''Sekete Resulullah.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sustular. Yani susarak bunu ikrar ettiler. Değil mi? İkrar bu. O halde bu ikrardan neyi çıkarıyoruz? İki deveyi kıymet edip karşılığında büyük bir deve almak caiz. Yine Muaz bin Cebeli radıyallahu anh Yemen'e gönderiyor. Yemen'ler ne veriyorlar? Yemenliler zekat olarak e, Muaz bin Cebel'e e, arpa veriyorlar, darı veriyorlar. O da diyor ki, bana darı değil de ne verin? E, Hamis getirin, lebis getirin. Hamis nedir? Böyle... Ee, Yemen ne ait bir e, burdedir, beş zira boyunda olur ee, veya e, efendim elbise nedir yine o oradaki insanların çokça giydiği bir elbise. Bana arpanın ve darının yerine bunu getirin. Fe inna hu Bu daha kolaydır size. Wa en limen bil medineti Minel al Medine'deki muhacir ve ensar bunlar için de daha faydalıdır. Yani burada ne yapmış olduğu Muaz bin Cebel? Arpa'yı kıymet ettirdi, darıyı kıymet ettirdi. Karşılığında hamis ve lebis aldı, kumaş aldı. Onları Medine'ye getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bihi aleyhi. Efendimiz de bunu neden böyle yaptın demedi, reddetmedi, inkar etmedi. O halde bu uygulama da bize neyi gösterir? Kıymet üzerinden verilir. Şimdi bazıları var diyor ki mutlaka altın vereceksin. Öyle bir grup var Türkiye'de. Şah Rasulullah Efendimiz bak kıymet üzerinde verdiriyor işte. Neden zorla insanları zorla, darla sürükliyorsun, mahkum ediyorsun? Onlar sadece altın veriyorlar zekatlarını işte görüyorsunuz ki malınız dükkanda ne kadar bitiriliyor. Para olarak verebilirsiniz, mal olarak verebilirsiniz, kıyafet olarak verebilirsiniz. Başka bir şey olarak verebilirsiniz. Sadaka özelliğini taşıyan şeylerden kıymetini yapar. Ona göre fukaraya, muhtaç olanlara sadaka olarak verirsiniz. Peki ve yakınlıktaki insanlarla birlikte olmak yani zekat da Allah'ın izniyle olmak istiyor. Bu da Allah'ın izniyle olmak istiyor. Bu da Allah'ın izniyle olmak istiyor. Bu da Allah'ın ne en istiyor. alın da Allah'ın izniyle alın. istiyor. Bu da Allah'ın وَمَنْ مَلَكَ النِّصَابَ فَعَجَّلَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْحَوْلِ لِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ, أَوْ لِنُصْبٍ جَازَ efendim sizin şimdi 100 milyar paranız var 100 milyar para nisabı çok açtınız. yıl tam dolmadan zekat verebilir misiniz verebilirsin neden çünkü zaten sebep hasıl oldu sebep neydi nisaba sahip olmanız nisaba sahipsiniz yıl dolmadan zekatı verebilirsiniz. Yani birisi geldi şimdi, çok muhtaç, dayınızın oğlu. Geçen yılın zekatını verdiniz. Ama daha iki ay var yeni yılın zekatını vermeye. Bir yıl geçmedi. Gelecek yıla hesap ederek dayınızın oğluna verebilir misiniz? Verebilirsiniz kardeşim. Tamam. Yani neden verebilirsiniz? Delilimiz ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'tan alıyor. iki senelik zekatı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'tan alıyor iki yıllık zekatı. Veya li nusu bin caze Diğer nisaplar de efendim mesela hayvan inekleriniz var o 40 tane. Onlarda da yılda olmadan yine koyunlarınız var, develeriniz var. Diğer nisapla li nusu bin caze Onlarda da eğer nisaba sahipseniz ama, bir adamın 5000 bin lira parası var, bu adam yıl dolmadan zekat verebilir mi? Veremez. Çünkü zaten ona zekat tereddüt etmiyor ki, daha nisaba ulaşmadı. Nisaba ulaşan birisi henüz yıl gelmeden, yılı doldurmadan zekatı verebilir. Bu ticaret mallarında olduğu gibi diğerlerinde de caizdir diyoruz efendim. Tabi Hz. Osman'dan sonra ulema, Hz. Osman radıyallahu anh efendimizi iştadıyla tabi zekat mallarını ikiye ayırıyorlar. Bir, emmual-i batına var bir de emmual zahire var. Peki ne demek emmali i batına? Evinizde sadece sizin gördüğünüz mesela mallar var, kadının parası var, kadının altını var, gümüşü var, ee, Tabi ziynet eşyası varsa, mesela zümrütü varsa, nesi var? Platin varsa kadının, 10 milyarlık, 100 milyarlık platini varsa zekat verecek mi onda? Vermeyecek. Mücevheri yok. Neye var? Altına var. Altını varsa bir kadının, e, bu emval-i batınedir. Bu emval-i batınayı dışarıdan zekat memurları gelip almasın diyor Hazreti Osman. Kendisi versin. İslam Devlet Başkanı olarak ben onlara yetki veriyorum. Onlar kendileri versin. Peki devlet hangisini alıyor? emval zahiri. Dışarıda görünen mallar, devesi var, sığırı var vesairesi var. Onlarinkini alıyor. Peki Hz. Osman neden böyle yapıyor? Efendimiz zamanında emval-i batına, emval-i zahiri diye ayrılmıyor. Devlet altının zekatını da alıyor. Atı, e, deveyi de alıyor. Sığırı da koyunu da bunların hepsini zekatın devlet alıyordu. Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Ömer R.A. onlar zamanında da böyleydi. Hazreti Osman zamanına gelince valilerden bir kısmı zekat memurları insanlara ediyor Yatak odasına giriyor, oraya giriyor, arama yapıyor vesaire yapıyor. Mahrem alanlara girilmesin, insanların izzeti aşağılanmasın diye Hazreti Osman diyor ki ben güveniyorum Müslümanlara, onlara bırakıyorum. Gizli mallarını, zekatlarını onlar versin diyor ki bugün hala böyle devam ediyor kardeşim. Peki bir adam ölse, zekatını vermedi, çocukları verir mi onun adına zekat? Verse iyi olur. Ama vasiyet ettiyse, ben zekatımı veremedim, verin dediyse o zaman... Mirasın nesinden verirler? Üçte birinden verirler değil mi? Üçte birinden verirler. Peki burada duralım, bir ara verelim. Estağfirullah ve etûbiley ve elhamdülillahi rabbil alemin.